Hukukla ilgili söylediklerinizin çoğuna katılmamak mümkün değil fakat Osmanlı zamanında şimdiki gibi uyuşturucu, fuhuş, tecavüz, adam öldürme ve benzeri suçlar yoktu. Bu tip bir ceza hukuku uygulaması doğru olabilirdi ama günümüzde bu suçlar hemen hemen her gün işleniyor. Bahsettiğiniz gibi bir sistem gelirse netice daha da kötü olmaz mı? Allah Allah, ya yani benim bu anlatmam, anlatmam bu şekilde anlaşılıyorsa, bundan sonra konuşmaları bırakmam lazım yani. Ya kardeşim bir savcılık kurumu oluşturuyorsunuz. Bakın, ben bu doktorayı hazırlarken Aksaray'da bir avukat arkadaşın yanına gitmiştim. Bana aynen şunu anlat dedi ki, bir kızcağız tecavüze uğradı dedi. Bununla ilgili dava açılması lazım. Bu takip şikayete bağlı olan bir suçtur. Dört yıldır savcı davayı açmıyor. Dedi. Ben de Adalet, Adalet bakanlığına şikayette bulundum. Yani burada Osmanlı sisteminde bütün vatandaşların yanlışa müdahale hakkı vardır ama o müdahale de hukuk çerçevesinde olmak zorundadır. Dolayısıyla hiç kimsenin yanlış yapma ayrıcalığı olmuyor orada. Hiç kimsenin olmuyor. Hatta mesela şöyle bir şey var, hani biliyorsunuz bizim şeyimizde işte e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir söz vardır. Onun sebe asıl sebebi ne biliyor musunuz? Şu Süleymaniye Camii'ne Padişah Cuma namazını kılmak için gelir. Padişaha şikayeti olanlar da gelirler oraya. Ama padişahın etrafındaki korumalar bu adam ona yaklaştırmayacağı için bir sistem kurulmuş. Padişaha kimin şikayeti varsa bulunduğu yerde ateş yakar. Padişah onun yanına giderdi. Çünkü orada görüyor ya dumanı. Kadişah onun yanına gider ve adamı dinlerdi orada. Dolayısıyla şeyde <gülüyor> bu yapıda mesela sokakların güvenliği o sokakta oturan kişilerden sorulurdu. Dolayısıyla bekçiyi o insanlar tutardı. Bekçinin, bekçi de kiminle, herhangi bir durumda kimle işbirliği yapacağını gayet iyi bilir. Bekçi bir bağırsa herkes onun sesini biliyor sokağa dökülürler. Bugün sizin sokağınızda polisi öldürseler kimsenin kılı kıpırdamaz. Mesela mahalle imamlarını şey tutardı, vatandaşlar tutardı. Mahalle imamı öyle kolay mı şey yapsın mahallenin çocuklarını okutmasın mümkün mü? Efendim ben bugün izinliyim. gidiyorsun şeye. Camiye gidiyorsunuz. Sabah namazında imamların genellikle çok yoğun işleri oluyor, gelemiyorlar. <gülüyor> Bazen müezzin bulunmuyor. Hatta şeyde ben İstanbul Müftülüğüne ilk ilk geldiğimde şu Fındıklı tarafında bir caminin genç imamını bize şikayet etmişlerdi. Şimdi adam sabahleyin camiyi açmıyor diye cemaat şikayet etmiş o da bir gün gitmiş, erkenden camiyi açmış caminin kapısında gelene bir yumruk gidene bir yumruk. Ben gelmiyorum da sizin ne işiniz var burada? Şimdi işte o ondan istifade eden kişileri onun bedelini de ödetiyorlardı. Dolayısıyla insanlar birbirlerini çok sıkı bir şekilde kontrol ediyordu. Ee, Allah rahmet etsin meşhur bir mimar vardı. Neyse şu anda ismi aklıma gelmedi. O Bursa'nın önde gelenlerindenken dedi ki, benim babam dedi Bursa'nın eşrafındandı dedi. Mahalle bekçiliklerini devlet kurduğu zaman babama geldi Bursalılar, yahu ne yapıyor bu devlet? Maaşını devletten alan bekçiye biz evimizi nasıl emanet edebiliriz? Ben ona nasıl güvenirim? Böyle şey olur mu? Ya bu bir şeyler söyleyin sizi Yukarıdakiler dinlerler. Bakın yani o yapı öyle günlerce anlatılmakla bitmez.